Bir varmış, bir yokmuş. Sana varsa bana yokmuş, bana varsa ona yokmuş. Bir zamanlar yeryüzünün bir yerinde bir ülke varmış. Bu ülkedeki kişiler mutluluk içinde yaşar dururlarken, tanrı vermesin, bir bilinmez salgın hastalık onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hastalık ki ülkedeki insanların bir takımı zayıflamaya, küçülmeye, bir takımları da şişmanlamaya, irileşmeye başlamış. Zayıflayanların boyları da günden güne ufalıyormuş. Ama bu ufalma, küçülme, zayıflama o kadar yavaş yavaş oluyormuş ki hiç kimse ne kendisinin ne de başkalarının küçüldüğünün farkına varamıyormuş. Günde ancak 5-10 gram zayıflıyor, 1-2 milimetre küçülüyorlarmış. İnsanlar küçüle ufala, zayıflaya sıskalaşa, bir zaman gelmiş, baston kadar incelmiş, saç ayağı kadar kısalmışlar. Günden güne daha da kısalıp ufalıyorlarmış. Bir yandan bir takım insanlar da günden güne şişmanlıyor, irileşiyorlarmış. Öbürlerinin küçülmesi, ufalması gibi bu irileşme, şişmanlama da günden güne birkaç milim, günde 5-10 gram olduğundan ne kendileri ne de başkaları onların her gün biraz daha devleştiklerinin farkına varmıyorlarmış. Boyları yangın kuleleri kadar uzamış, gövdeleri Vapurlar kadar irileşmiş. Ama o ülkede büyüyenlerin sayısı zayıflayıp ufalanların sayısına denk değilmiş. İki yanın sayısı birbirine eşit olmuyormuş. 5-10 küçülene, ufalana karşılık ancak bir kişi kocamanlaşırmış. Zayıfların çocukları da zayıf, fındık kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşılık irilerin çocukları da fil yavrusu kadar büyük, kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan küçük olanlarla Doğuştan büyük olanlar oldu mu olasıya bu işin böyle gelip böyle gittiğini sanırlar, bunda hiçbir ayrılık, uygunsuzluk, olağanüstülük görmezlermiş. Görmedikleri gibi küçülenler, kendilerinden daha küçüklerini görüp onlara bakarak Tanrım buna da şükürler olsun, küçüğün küçüğü var, ben yine iyiyim diye avunurlarmış. Günden güne irileşenler de kendilerinden daha irilerini gördükçe Tanrım beni ondan daha iri yap diye yakarırlarmış. Dileklerini, yakarmalarını Tanrı da dinler, onları günden güne şişirir de şişirirmiş. Bir zaman gelmiş ki, şişmanlayanlar, irileşenler, oturdukları evlere, yattıkları yataklara, geçtikleri yollara sığmaz olmuşlar. Her ne yapsalar, ayakları yorganlarından dışarı çıktığından, yorganlarını ayaklarına göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre açmaya, evlerini de Boylarına göre büyütmeye başlamışlar. Bir zaman gelmiş. Açtıkları yollardan da geçemez. Büyüttükleri evlere de giremez. Uzattıkları yorganlarına da sığamaz olmuşlar. Yeniden evlerini, yollarını, yorganlarını büyütmüşler. Alanlar küçük gelmiş. Alanları açmışlar. Yaşadıkları kent küçük gelmiş. Kentten dışarı çıkmışlar. Yayıldıkça yayılmışlar. Taştıkça taşmışlar. Küçülenler de küçüldükçe küçülmüşler. Ufaldıkça ufalmışlar. Artık öyle olmuş ki bir zaman sonra kimisi ev diye karpuz kabuğuna, kimisi ceviz, kimisi de fındık kabuğuna girer olmuş. İş bu kadarla da kalmamış. Bir zaman sonra küçüle küçüle temelli kaybolmaya başlamışlar. Gözde görülemez olmuşlar. Ancak mikroskopla bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bitenleri herkes olağan bir şey sanır, Hiçbir yakınmada bulunmazmış. Gel zaman, git zaman, irileşenlerin irileşmesi, şişmanlayanların şişmanlaması durmuş. İş bununla da kalmamış. Onlar da küçülmeye, ufalaşmaya başlamışlar. Günden güne zayıflıyorlarmış. Ne var ki zayıflamaları, şişmanlamaları gibi yavaş yavaş değil, birdenbire oluyormuş. Eskiden boyları günde 1-2 milim uzarken şimdi günde 1-2 karış birden kısalıyorlarmış. Eskiden günde birkaç gram şişmanlarken şimdi günde 5-10 gram birden zayıflıyorlarmış. Boyu 5 metre, ağırlığı 2 ton olanlar gece yataklarına böyle yatıyor, sabah boyları 2 metre, ağırlıkları 200 kilo olarak uyanıyorlarmış. Büyük bir hız da erimeye başlamışlar. Bir zaman gelmiş artık birbirlerini bile tanıyamıyor, aynadaki hallerinden korkuyorlarmış. Büyük bir korkuya düşmüşler. Bu büyük korkuyla küçüle küçüle büsbütün yok olmaktansa kendi canlarına kıyanlar bile olmuş. Arka arkaya kendilerini öldürüyorlarmış. Kentin her yanında ağlamalar, bağırtılar göklere yükseliyormuş. Zayıflıyoruz, eriyoruz, bitiyoruz. Ağlamak, sızlamak bir işe yaramamış. Büsbütün ortadan yok olup gitmeden aklımızı başımıza devşirelim. Küçülmemizi önleyici bir çıkar yol bulalım demişler. Artık şişmanlamaktan, büyümekten geçmişler. Oldukları gibi kalsalar çoktan razılar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlardan beter. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Göz göre göre ufalıyorlar. Eriyorlar. Bu öyle amansız bir salgın hastalıkmış ki ondan ona geçiyormuş. Doktorlar şişmanlık ilaçları vermişler. Kemikleri besleyici iğneler yapmışlar. Bol bol yiyin demişler. Üzülmeyin. ''Canınızı sıkmayın.'' demişler. Ama bütün bunların hiçbir yararı olmamış. O zaman o ülkede yaşayanlar düşünmüşler, taşınmışlar. ''Başka bir ülkeden derdimize derman bulacak bir uzman arayalım.'' demişler. Dedikleri gibi de yapıp dünyanın en büyük şişmanlatma uzmanını kendi ülkelerine çağırmışlar. Uzman gelmiş, küçülenlere, ufalanlara bakmış. ''Bu yeni bir hastalık değil.'' demiş. Dünyanın başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar salgın bir hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam siz de gözünüzü, kulağınızı açın, benim yaptığım gibi yapın. Göreceksiniz ki benim yaptıklarımı yaparsanız hem zayıflamanız, küçülmeniz hem şişmanlamanız duracak. Nasılsanız öyle kalacaksınız. Bunu söyledikten sonra uzman onların gözleri önünde tartılmış, ölçülmüş. Ağırlığı 75 kilo, boyu da 1.79 gelmiş. O ülkede yaşayanlar neler yapacak diye uzmandan gözlerini ayırmamışlar. Hepsi göz kulak kesilmiş, hep ona bakıyorlarmış. Uzman o ülkede 40 gün 40 gece kalmış. Sonra orada yaşayanları çevresine toplayıp ''Bunca zaman aranızda yaşadım. Neler yaptığımı gördünüz. Siz de benim gibi yapar, benim gibi yaşarsanız bu dertten kurtulursunuz.'' demiş. Demiş ama o ülkede yaşayanlar uzmanın kendilerinden ayrı, onların yaptıklarından başka bir şey yaptığını görmemişler. Görseler de anlamamışlar. Uzman, işte bakın yine gözünüzün önünde tartılıyorum demiş. Tartılmış. Ağırlığı 75 kilo, boyu 1.79. Nasıl geldiyse yine öyle. Ne şişmanlamış ne zayıflamış. O ülkede yaşayanlar büsbütün şaşırmışlar. Bu uzman bizden ayrı, bizim yaptıklarımızdan başka ne yaptı da hiç zayıflamadı, kısalmadı demişler. Uzman vapura binip o ülkeden ayrılırken, anladınız ya demiş, ben ne yaptıysam siz de öyle yapın, hadi Allah'a ısmarladık. Uzman bir gece önceden uykusuz olduğu için bu sözleri söyledikten sonra küçük dili görünene kadar ağzını açıp bir de esnemiş. O ülkede yaşayanlar bunu görünce, hep birden sevinçle bağırmışlar, ''Tamam, uzman esnedi, uzman gerindi. Şimdi anladık neden zayıflamadığını. Uzman ne yaptıysa biz de onu yapalım.'' O günden sonra o ülkede yaşayanlar, uzman esnedi, gerindi diye, onlar da hiç durmadan esnemeye, gerinmeye başlamışlar. Gerçekten de zayıflamaları, küçülmeleri, kısalmaları durmuş. İriler iri, ufaklar ufak kalmış. Hiçbir değişme olmamış. Çünkü esnemekten, gerinmekten vakit bulup da yaşayamıyorlarmış ki küçülsünler, ufalsınlar ya da büyüyüp irilesinler. Hep esniyor, hep geriniyorlarmış.''